Ve evet, açık radyo burası Büyümenin, Büyüme meseleleri üzerinde Bengi ile konuştuktan sonra bir ara veriyoruz Şimdi Aradan sonra da bir konuğumuz olacak Hafıza Merkezi Eş Direktörü Murat Çelikkan konuğumuz olacak Kendisi hatırlanacağı üzere Biz de kapsamaya çalışmıştık Uluslararası Hrant Dink ödüllerinin 10. Hrant doğum günü olan 15 Eylül'de düzenlenen törenle Verildi ve o ödülü e, alanlardan Türkiye'den Murat Çelikkan'dı. Uluslararası düzeyde de Yemen'den Muatana e, İnsan Hakları Örgütü adına Radya El Mütevekkil almıştı. Şimdi e, Murat Çelikkan'la birazdan da, e, konuşacağız ve hem bu ödülün önemi e, Türkiye'de ve dünya insan hakları mücadele açısından önemini, anlam ve önemini ve neler yaptığını kendisiyle bundan sonraki projeleri konuşmak üzere konuk edeceğiz. Açık Gazete. Evet Açık Radyo'nun Açık Gazete'sinde biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi konuğumuz var. Murat Çelikkan, Hafta Merkezi Eş Direktörü. Kısa bir süre önce de Uluslararası Rant Dink ödülünün Türkiye'de, Türkiye'de kazanmıştı. E, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, şimdi bu işte şeyden bana biraz bahsedelim. Yani epey bir kapsamaya çalıştık biz de ama bu ne anlama geliyor insan hakları mücadelesi açısından Granting ödülünü Önce istersen onu da konuşmaya başlayalım. Yani tabii ki kişisel olarak büyük bir onur. Ben kabul konuşmasında da belirtmeye çalışmıştım Granting ismi geçtiği için. Fakat... E, ...benen birkaç yıl önce... ...ödülü e, alan... ...Sırp İnsan Hakları aktivistinin... Natasha Akandic... ...kabul konuşmasında şöyle bir şey demişti... ...bizim buralarda... ...bu coğrafyalarda... ...insan haklarıyla uğraşanlara pek ödül verilmez... ...genellikle başka şeylerle... <gülüyor> evet. ...karşılaşırlar... E, ...ödül pek yoktur buralarda... ...dolayısıyla bu ödül çok kıymetli demişti... E, ...hakikaten öyle... E, çünkü ödüllendirmenin, genel olarak ödüllendirmenin az olduğu bir ülkede yaşıyoruz. İnsan hakları konusundaki ödüller de hakikaten yok denecek gibi. Trangling ödülü belki de tek ödül bu anlamda. O açıdan önemli. Şöyle de bir önemi var. İnsan hakları kaçınılmaz olarak hep olumsuzlukla gündeme Geliyor. Bu ödül hiç değilse bir mücadele süreci açısından işin olumlu bir tarafını da hatırlatabiliyor. O açıdan da çok önemli buluyorum ben. Evet yani bu ranting ödüllerini yıllardan beri takip ederken bizde de aynı yani en azından kendim açısından konuşayım kendi açımdan. Bize de bunun ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatması yani bir çeşit hafıza merkezi görevi de yapması açısından önemli. Çok. Daha önce hiç böyle bir şey yoktu yani Türkiye'de. Evet. Yani çok acı bir şey Rant Dink'in ölümüne bağlı olması ama ne yapalım öyle yaşıyor Rant Evet öyle yaşıyor yani çünkü doğum gününde veriliyordu. Evet. O anlamda da <gülüyor> insanda tabi bu konularla uğraşan insanlarda, bu ödülü alan insanlarda kaçınılmaz olarak bir suçluluk duygusu yaratıyor. Çünkü Randink'in katilleri hala ortaya çıkmış değil. Hala dava devam ediyor. Hmm. Ve özellikle devlet görevlilerinin karıştığı suçlardaki o büyük mekanizma hala devrede. Sonuç alabilmeyi engelliyor, adaletin yerine gelmesine engelliyor. Her ödül günü bir yandan da bunu hatırlatıyor hepimizi. Evet. evet, ben de şeyi hiç unutmuyorum. Yani uzunca bir süre görüşmedikten sonra bir son yılında Antin ödül bir yılı sanıyorum. Şey. Bir İngiliz Büyükelçiliği'nde yapılmış bir şeyde karşılaştık ha, hiç görüşemiyoruz filan dedi biz de eski programcımız malum ee, büyük sıkıntılar içinde olduğunu kısmen biliyorduk ama ben idrak edememiştim onun söylediği şey Ömerciğim senin için ne yapabilirim dedi yani böyle bir figürden bahsediyoruz o da her seferinde aklımdan düşmeyen bir şeydir yani Evet aynı zamanda uluslararası bağlamda ödülü alan Muvatana adlı örgütten de bir ufak bahsetmek istiyorum ben. Çünkü yakın zamanda bu konuyla da alakalı bir haber çıktı. Yemen'deki iç savaşta yaşanan hak ortaya çıkarıp belgeleyen bir örgüt olarak lans edildi söylendi Muvatana'nın yaptığı işler. En son bu ödül verildikten bir hafta sonra Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri olarak adlandırılan grubun yaptığı saldırılarda... Çok sayıda sivil kaybının verildiği bu saldırılar içerisinde Amerikan yapımı silahların ortaya kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Bunu ortaya çıkaran da CNN, CNN de bunu ortaya çıkardığı belgeleri Yemen'deki Hrant ödülünü alan Muhvatan adlı insan hakları örgütünün belgelerini inceleyerek bulmuştu. Yine bahsediliyor, yani dünya genelinde neler olduğu da aynı şekilde Hrant ödülleri sayesinde hem ışıklar olarak daha önceden verilen bu ödüle layık görülmese bile dünyadaki insan hakları açısından önemli hareketler ve kişiler açısından gösterilen yerlerde hem de ödül sahipleri tarafından anlatılıyor. Muvatana'da bunlardan bir tanesiydi ki Yemen'deki iç savaşta Türkiye'de neredeyse hiç duyulmayan durumlardan evet. bir tanesi olarak hala devam ediyor. Peki Murat Ceykan biraz da şeyden bahsedelim. Yani şu neler yapmakta'sın şu sıralarda ve hafıza merkezi olarak da neler yapıyorsunuz diye. Vallahi bu e, siyasi iklimde öncelikle tabii yapmaya çalıştığımız şey açık ve ayakta kalmak. E, hayatı idame dedikleri, evet. E, çünkü e, özellikle e, hak örgütleri açısından e, faaliyetlerini sürdürmelerinin iyice zorlaştığı bir e, ortamdayız. E, sizin de mutlaka takip ettiğiniz gibi Tabii ki ifade özgürlüğü sorunları en büyük engel e, çalışmalar açısından. E, basın toplantısı için bile bir e, barışçıl açık e, alanda toplanma imkanı tamamıyla sıfırlandı. E, en son e, cumartesi anneleri cumartesi insanlarının eylemine de yapılan müdahaleyle bunu izliyoruz. Bu İstanbul'un göbeğinde böyle tabi ki e, Türkiye'nin diğer yerlerinde daha da ağır yaşanıyor. Dolayısıyla e, stratejik olarak ayakta kalma ya çalışıyoruz. Ama böyle dönemlerde hakikaten e, adaletten artık e, umudumuzu kısa vadede biraz kesmiş olsak da. E, çünkü e, belli bir dönem açılmış olan geçmişle yüzleşme davaları diyebileceğimiz davaların hepsi e, beraatle sonuçlanarak hızla sonlandırılıyor bir hakikat ve arayışı ve hafızayı canlı tutmak böyle dönemlerde önemli uluslararası düzeyde de bu sivil alanın daraldığı ortamlarda hak örgütleri hem kendi olağan gündelik işlerinin yanı sıra bu alanlara da ağırlık veriyorlar evet Dolayısıyla bir o alanlarda yoğunlaştığımızı yani adalet çalışmasını bırakmadık tabii ama o alanlarda da yoğunlaştığımızı söyleyebilirim. Evet, bir de benim gördüğüm kadarıyla ve takip edebildiğim kadarıyla bir arşiv ortaya çıkarılıyor. Bu arşiv mesela zorla kaybetmeler veri sabanı olarak bir projelendirildi. Ardından e, faili belli yüzleşme davalarının izleme sitesi üzerinden görülebilme şansı bulundu. Bu projeler üzerinden de bir kolektif belgenin içerisinde bulunduğu arşivde ortaya çıkarıldı. Yani diğer kaynakların bu konuyla alakalı çalışmak isteyen insanların da yararlanabileceği alanlarında ortaya çıkarılmasını sağladı hafıza merkezi. Yakın zamandaki projelerden biraz bahsedebilmeniz mümkün olabilir mi acaba? Olabilir. Bir tanesi aslında çok sayıda iş sürüyor. Bizim sizin de belirttiğiniz gibi esas alanımız. Türkiye'de kaybedilenler zorla kaybedilenler tabii ki o konudaki hem davaları takip etme ulusal ve uluslararası düzeyde hem de elimizde artık 500'ü doğrulanmış listeyi tamamlama çalışması sürüyor. Fakat onun dışında hukuk alanında takip ettiğimiz sizin de belirttiğiniz gibi davalar var. Bu bir e, hafıza tazeleme projesi olarak e, bir küçük İstanbul turu e, kitabı hazırlıyoruz. E, Asena Günal'la ben e, sorumluyuz ondan. E, Taksim meydanından Sultanahmet meydanına kadar e, 20 mekan veya binanın e, <gülüyor> ihlal tarihi e, diyebileceğim. Çünkü çok Taksim Meydanı özellikle Sultanahmet Meydanı da çok simgesel hı hı. bir mekan. Yani Türkiye'deki siyasi akımların 200 yıldır çatışma meydanı olduğunu söylemek mümkün. Böyle bir projemiz var. Bir hekaton projemiz var. Kendimiz daha evvel uygulamıştık. Özellikle internet ortamında çalışma yapan hackerlar ve sanatçılarla sivil toplum örgütlerini e, buluşturma projesi diyebilirim. E, onların e, biz kendi verilerimize onlara aktarıyoruz birkaç, bir gün iki günlük atölye çalışmalarıyla ve onlardan bunları nasıl duyurabileceğimize yönelik e, yöntemler bulmalarını istiyoruz. Bunu e, hafza Merkezi için denemiştik ve çok iyi sonuç almıştık. Şimdi Diğer sivil toplum örgütleri için önce olacağız. Ee, bu da e, gündemdeki e, projelerimizden biri. Pardon, bu Murat, bu, bunu bir bir Tabii. bilim daha açar mısın? Tam ne demek bu yani? Hekaton. Hekaton. Bu şu demek e, bilgisayar e, e, nördü dediğimiz e, bir kuşakla. Evet. Onların belki gündelik hayatlarında hiç karşılaşmadıkları bir konuyu buluşturmaya çalışmak demek. Hmm. Biz mesela kaybedilenlerle ilgili verilerimizi onları davet ediyoruz, 40 kişi oluyorlar, verilerimizi paylaşıyoruz ve kaygılarımızı paylaşıyoruz. Çok kısa. Yani bu konu nasıl ele alınmamalı konusundaki kaygılarımızı. Sonra da e, gruplar halinde ya da bireysel olarak e, serbest bırakıyoruz. Bir böyle e, serbest fikirler önce uçuşuyor sonra onları somutlayıp şu kesimlere yönelik bunu şu tür bir çalışmayla duyurabilirsiniz gibi çeşitli projeler evet. çıkıyor. Önemli evet. Bu bizim kuşağımızın e, teknolojik olarak e, yapamayacağı bir şey. Hatta kavrayamayacağı. Kavrayamayacağı <gülüyor> da. Düşünemeyeceği bir şey en azından. Evet. Sonuçta kavramak zorunda kalıyoruz. Evet, Uyguluyoruz evet. çünkü evet. ama düşünemeyeceği bir şey. E, bir Böyle bir önemli yanı var. İkincisi de onları da e, Bu bilgiye ekspoze etme gibi bir yanı var. Biz kendi çalışmamızda olumlu bir sonuç aldığımız için e, bunu şimdi diğer sivil toplum örgütlerine de kendi verilerini ve dertlerini kamuoyuna duyurmanın yeni araçlarını yaratmak üzere e, uygulayacağımız bir projeye başlıyoruz. Evet, yetişim uygun. Evet. <gülüyor> Peki, sonra... Devamını bir mecbur yani. bizim aslında yani kuruluş nedenimiz geçmiş ve yüzleşme ve geçmişteki ağır insan hakları ihlalleri çoğunlukla devletin fail olduğu ağır insan hakları ihlalleri konusunda çalışmak ama mevcut durum bizi bir başka alana daha zorladı. O da insan hakları savunucularına savunulması denilen bir alan. Bu dünyada uygulanan bir programdı. Türkiye'de mesela Avrupa Birliği'nin son 10 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde uyguladığı bir programdı. Türkiye'de uygulanmıyordu. Ee, önümüzdeki sene uygulanmaya başlayacak. Ee, özellikle bu Büyükada e, davası, Büyükada'daki insan hakları savunucularının gözaltına almaları, e, tutuklanmaları ve davaları sürecinde ortaya çıktı ki, Başkalarını savunma konusunda çalışma yapan hak örgütleri... ...kendilerini savunma konusunda çok başarılı değiller. Değilirler, evet. Çok ilginç. Dolayısıyla bu böyle bir program başladı. Biz bir pilot program başlatıyoruz. İmit ediyorum ki gelecek sene çeşitli iş birlikleriyle... ...bunu daha da geliştirebileceğiz. Evet, peki yani... Bir de şeylerden birazcık bahsedebiliriz belki ee, ana konu olarak yani insan hakları mücadelesi bizim de açık radyonunda 22 küsur yıldır üzerinde durmaya çalıştığımız en önemli konulardan bir tanesi hem ülkede giderek de şartlar zorlaştı ama dünyada da öyle görünüyor. ...özellikle de mesela çevre... E, ...savunucularına karşı... ...diyebileceğimiz aktivistlere karşı da... ...çok belirgin bir gazetecilere... ...bir de... E, ...şeylere... Daha, a, ...Almanya'daki... ...Hamba e, olayında bir... ...hem gazeteci hem de... Aktiv, ...aktivist, aktivist <gülüyor> olan birisinin de... ...düşerek ölmesine yol açtı... ...o medeni Almanya'da yani... E, ...dolayısıyla... ...bu gidişat... ...konusunda... E, ...neler düşünüyorsun biraz da... Ee, bir ona girmeden evvel şunu söylemek istiyorum... Iyi, tamam. ...özellikle... ...çevre... ...belki... ...kısmen bir düzeyde kadın mücadelesi için... ...hak mücadelesinin daha yumuşak alanları olarak kabul edilirdi... ...bugüne kadar... Evet. Yani orada çok sert muamele e, tehditler, ölümler kadınların e, e, yaşadığı ölümler sürecinden bahsetmiyorum. Hak mücadelesindeki evet. e, kadınlardan bahsediyorum. E, fakat artık durum öyle değil. E, Türkiye'de de e, çevre aktivistlerinin öldürüldüğü bir ortamda yaşıyoruz. Dünyada da ee, bu durum genel olarak e, shrinking civil space, yani daralan sivil alan olarak adlandırılıyor. Bu daralan sivil alan konusunda da yapılan çok sayıda çalışma var. Yani artık e, sivil toplum dünyasının yeni popüler konusunun bu olduğunu söyleyebilirim. E, bir geriye gidiş var. 20. yüzyılın ikinci yarısını... E, İnsan hakları mücadelesinin belirlediğini söylemek belki mümkün ama 21. yüzyılın başlangıcından itibaren bu geçerli değil. Kazanılmış alanlarda da ciddi bir geriye gidiş göstergesi var. Bu genellikle bugüne kadar insan hakları konusunun taşıyıcısı olan batılı ülkelerin bir geri dönüş yapmasıyla... ...bağlantılı olarak görülüyor... ...ama iş bu kadar basit değil... ...tabii ki çok etkili oluyor... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu... ...tabii dünyanın her yerinde... ...çok etkili oluyor... ...ayrıca şunu gözlemliyoruz ki... ...otoriter liderler... ...birbirlerinden çok hızlı öğreniyorlar... Evet. ...yöntemleri... ...dolayısıyla bu önemli ama... E, ...yine de... ...tek başına tek neden değil... ...bir sürü neden var... E, çeşitli kategoriler yapıyorlar yani mesela e, sivil alanın kapandığı ülkeler sivil alanın kapandığı ülkeler anladığım kadarıyla şu anda Kamboçya, Venezuela, İsrail ve Türkiye e, sivil alanın kapanmakta olduğu ülkeler Macaristan, Polonya belki Birmanya'yı da Birmanya'yı katmak yiğitler, mümkün sivil alanın kapandığı yerlere mümkün. koymak lazım evet ee, bu tür kategorilerle e, ve yeni mücadele yöntemleri ve yeni taktikler üzerinde de çalışılıyor. Anladığım ve görebildiğim kadarıyla benim e, en etkili yöntem e, eğer sivil örgütlere yönelik bir e, sıkıştırma ve müdahale devlet tarafından yoğun olarak varsa bu örgütlerin bir araya gelip e, önceliklerini tekrar gözden geçirmeleri mesela yanılmıyorsam Kenya ve Nijerya olmalı Hı. bu tür bir stratejinin başarılı olduğu ülkeler evet. onlar evet. bu sağlanabilirse ki bundan biraz şu anda uzağız ama herkesin gündeminde tabii bu çünkü hepimize etkiliyor alınan bazı önlemler zannediyorum ki daha başarılı bir süreci yaşayabileceğiz evet ee, şöyle de bir durumdan bahsetmek gerekiyor. Belki de bir diğer konuya da temas etmek e, durumunda kaldığımızda. Zorla kaybetme zorla kaybetmelerle alakalı olarak çıkan haberler bugünlerde fazla mı yoğunlaşmaya başladı yoksa ben mi e, yayın çıkmadan önce hazırlandığım için çok fazla gözümün önüne gelmeye başladı bilmiyorum ama en son geçtiğimiz hafta Şili'deki istihbaratçılara verilmiş olan cezalar vardı. Onun öncesinde e, Meksika'daki gene içinde çocukların bulunduğu cesetlerin bulunduğu çocuk cesetlerinin bulunduğu yeni toplu mezarlar ortaya çıkıyordu. El Salvador'da çeşitli talepler vardı. Yeni bir komisyon açılması ile alakalı kayıp yakınlarının. E, onun dışında Sırbistan ve Kosova civarında gene aynı şekilde çeşitli talepler vardı. Kayıp insanların bulunması dahilinde. Sri Lanka'da, e, Suriye'de aynı zamanda Kolombiya'daki kayıp yakınları da çeşitli taleplerine dile getirmeye başlamışlardı. Son çıkan 15 gün içerisindeki haberlerde. Hem Türkiye'deki durumu biraz da sormak istiyorum bu konuyla alakalı. Özellikle kulp davası üzerinden gündeme geldi tekrardan. Hem de dünyada böyle bir taleplerde artış mı var yoksa farklı bir durumdan ötürü ortaya çıkan bir durum mu var? Yani bir anlaşma mı var diye merak ettim. Valla dünyada bu, bu talepler hep var ama e, Türkiye'de son dönemde e, biz ve bizim gibi örgütlerin bunları daha çok çevirip paylaştığını söylemeliyim. Hı. Çünkü bu da mücadele yöntemlerinden biri. biri evet. E, belki neden o. İkincisi de şunu göstermesi açısından çok önemli. E, bu konudaki mihenk taşı tabii ki Arjantin. Hı. E, Arjantin'de e, 40 yıl sonra davalar hala sürüyor e, ve insanlar cezalandırılıyor. Keza Şili'de yaşanan istihbaratçıların olayı da böyle. E, yani e, insana karşı işlenmiş suçlarda er ya da geç adaletin yerini bulduğuna inanmak meselesi bu. E, dolayısıyla tabii ki bu mücadele sürecek bir e, Sadece o konu bağlamında değil, bir devlet yönetimi biçimi olarak nasıl bir devlet olduğunu belirleyen bir konu bu. Yani nasıl yaklaştığı zorla kaybetme suçlarına bir devletin. Diğer alanlar için de çok ciddi örnek teşkil eden bir konu ve bir yaklaşım. Dolayısıyla çok önemli hala dünyanın her yerinde yoksa esas olarak 80'li kısmen... 90'lı yılların devlet stratejisi, 70'li, 80'li, kısmen 90'lı yılların uluslararası planda bir devlet stratejisi olduğunu söylemek gerek. Bugün çok büyük böyle bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Fakat tabii yüzleşilmediği ve uğraşılmadığı sürece de tekrarlama riski çok yüksek. Biliyorsunuz İnsan Hakları Derneği'nin açıklamalarına göre ve e, e, Human Rights Watch'un açıklamalarına göre benim gördüğüm kadarıyla e, Türkiye'deki darbe girişiminden sonra yaklaşık 10 tane kaybetme iddiası evet. yeniden e, gündeme geldi e, ve bu e, böyle bir suçla biz çok uzun zamandır e, uğraşmıyorduk. Ama cezalandırmıyorduk da, cezalandırmadığınız, uğraşmadığınız her şeyin tekrar etme ihtimali maalesef çok yüksek. Bu bitirmeye yakınız ama ben bir de yakın zaman önce karşıma gelen bir şeyle bazı dostlarımızla da şöyle tartışmalar da oluyordu kişisel olarak onu da sormak istedim yani. ...bu işte cumartesi... ...annelerinin 700. ...haftadaki... ...şeyinin yasaklanması İçişleri Bakanlığı... ...tarafından... ...bunun büyük bir darbe... olduğu muhakkak ama... ...işin sonunu da getirir diyen bazı... ...kesimlerde arkadaşlarımız... ...hatta arasından da oldu... ...bense biraz farklı düşünüyorum yani çocuğu ya da yakını abisi, ablası ya da kız kardeşi, erkek kardeşi kaybedilmiş kaybedilmiş olan ve hesabını kemiğini bile bulamamış insanların böyle engellere rağmen durmayacakları kanaatindeyim. Bunu da kısaca ne diyorsun? Murat Çelik Vallahi bu tür bir baskıyla karşılaştıkları ilk dönem değil. Daha önce özellikle Çiller e, ve Mehmet Ağar, e, iktidarı sırasında da benzer saldırılar olmuştu. E, ben şuna inanıyorum. Yani e, onların gücüne tabii ki ve haklılığına inanıyorum. E, vazgeçebilecekleri bir şey olmadığına inanıyorum. E, fakat yani bu... E, 3000 yıl öncesine uzanan bir hak. Yani Antigone'nin mezar da uzanan bir hak. Hiçbir devletin ve hiçbir siyasetçinin bunun karşısında durabileceğine inanmıyorum. Dolayısıyla sonunu getirecekse ben cumartesi annelerinin bu tür bir iktidar yapılanmasının sonunu getireceğine inanıyorum. Evet, evet önemli bir konu. Son olarak ben bir de e, hafıza merkezine danışma kurulu üyesi olan e, insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın 331 gündür cezaevinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. O davayla alakalı gelişmeler de vardı. En son 19 Eylül'de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın dava başvurusu hakkında Ankara'dan savunma talep etmişti. Mahkeme özellikle geçici tutukluluk süresinin yasaldığı ve Anayasa Mahkemesi'nin önündeki süreç hakkında bilgi istemişti. Bizim de takip ettiğimiz konulardan bir tanesiydi bu. ...onu da buradan bir günaydın deme fırsatı bulalım. Çok iyi olur. Evet. Ee, Murat Çelikkan... ...çok teşekkür ederiz. Bu... ...bu tarz... ...değerlendirmeleri daha sık yapabilme... ...dileğiyle çünkü öyle bir... ...ihtiyacın da yoğun olduğu... ...bir dönemden geçmekte olduğunu... ...söyleyebiliriz. Evet, Hafıza Merkezi... ...Eş Direktörü Murat Çelikkan... ...konuğumuzdu, Uluslararası Ranting... ...Ödülü... 10.sunu Hranting'in doğum gününde 15 Eylül'de törenle almıştı. Evet, böylece de bitiriyoruz programımızı. Bitirmeden dün aslında yapmamız gereken ama bir gün gecikmeyle de olabilecek bir doğum günü kutlaması yapalım. Gomidas ya da Komitas gerçek adıyla Soğumon Kevork Soğumonya'nın Önemli bir besteci Ermeni rahip müzikolog, besteci, aranjör ve koro şefi etnomüzikolojinin de öncülerinden biri olarak tanınıyor. Ee, neyse ayrıntılarına girecek halimiz yok ama sürgün sonrasında sürgüne gönderildi ve işkence ve kötü muamele sonrası da post travmatik stres bozukluğu yaşadı. Ve sonra da da kimseyle konuşmadan Paris'te bir sanatoryumda geri kalan hayatını konuşmadan tamamladı sanat alanında da Ermeni Soykırı'nın başça simgelerinden biri olarak gösteriliyor onun Armenak Şah Muradyan'dan Kele, Kele adlı bestesini seslendirerek bitiriyoruz bugünkü programı Deniz Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz hem Gümüşer de bize destek veriyordu. Her zaman olduğu gibi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Gümüşer açık gazete.